Hafriyat çalışmalarına devam eden termik santral birinci derece sit alanı olan 2000 yıllık Priapos Antık kentine de komşu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.